Saat 8.0 oldu sevgili dinleyiciler. olan sabahlar bu günün gazetelerine bakma zamanı geldi oflay demirciye dönüyorum hemen. Oflay demirci fıs. Oradan bir son umutla Fire önce dönüyorum şimdi. Ah! Gerüştü ya, ya. da gerçekten de umutlar hiçbir zaman boşa çıkmaz e geçip. İşte gerçek bir süper kahraman girsiniz Fire'ın. Yani böyle tam işin bittiği noktada artık kurtuluşumuz yok dediğiniz anda Ta -ta -ta. Nasıl son bir umutla gökyüzüne bakarsak Süpermen'i görmek için Aa. biz de dönüp buraya bakıyoruz. Gerçi ben... Superman maaşı almadığından öyle bir mesai derdi yok <gülüyor> ama siz öyle <gülüyor> yani ne bileyim hani sigortalı ne bileyim de sigortası var benim bildiğim kadarıyla gazeteden. Doğru. <gülüyor> ekiş değil mi benim Süpermen'le? Süpermen ekiş doğru. E, bu da bizim e ekiş diye düşün yani. Efendim e, gazetelere bir göz atalım. Mutlu bir haberle başlayalım. Buyurun efendim. Ee, bu sezona damgasına vuran Güzide filmimiz... Issız Adam. Issız Adam ne yapıyor? Breşore Durmuyor. Rekore koşuyor. Evleniyor. Ama böyle şey gibi değil, kro gibi Ay, el alıyormuş gibi bir şey beklemeyin. Gerçekten evleniyor. Hem de Gürer Aykal'ın yeğeniyle evleniyor. Yalnız kızı şöyle tanımlamışlar. Ailesinde 25 müzisyen var. Kendisi? Ee, kendisi de... Ee... Emlakçı mıymış? Ne işi <gülüyor> <gülüyor> Galiba herhalde müzikle hiç alakası olmayan bir şeydi. Evet, e, bir buçuk yıllık flörtün sonunda en nihayetinde demişler artık kız şey demiş. Yani şimdi demiş sen benimle vakit mi geçirmeye çalışıyorsun yoksa yani ne yapmaya çalışıyorsun? Ya emin değilim falan ha, daha emin değilsin dediği noktada ısız adam orada bu ısızlık nereye kadar derken? Lak diye yüzü çıkarmış. Çıkarmış, ta parmağı takmış. Yalnız orkestra şefi ise insanın kayınpedarı hakikaten bir tedirgin olur. Hep böyle bir diken üstünde olur yani çünkü o orkestra şefi şey zannedilir yani böyle kibar şey ince ruhlu ha, evet, bir insandır evet. böyle hayata sanata falan bakışı değişiktir diye düşünüyorsun o elindeki sopa var ya ince bir sopa o. Nasıl can yakıyor biliyor musun? Yani odun olsa daha iyi. Odunla en fazla ne yapar? Beline beline vurur ama o orkestra şefinin ince sopası çat çat bacağına vursa üç gün geçmez. O şey. kemancıları gördüm ben. Kemancıların kolları böyle Kıpkırmızı Ege, ince ince. Ne oldu diyorum? E orayı e, çizdirdim ya falan <gülüyor> böyle. O cellocunun bacaklar. Mahvoldum Yemin ediyorum. Abi, yani bazen biraz yani hepsini de zan altında bırakmayalım ama. Biraz sert. E tabi şimdi 40-50 kaç orkestra ne kadar var? Muma çevirmek için. İlla ki tabi aralarında. Biraz sert. Sanat sanat da bir yere kadar. Orada kemancı bazen diyor. Yani böyle kemancılarımız da var. Kafama Aman, göre. Ben kafa araya kaynar. Ha. Şunu çalayım falan. Ama bir gün Gürer'e şak diye bacağı. Ondan sonra kıp. Bir daha çalmasın bakalım. Hadi. Sıkıyorsa. O Gürer Aykal'ın falan şey diyorlar. Saçları beyaz ya. Hı hı. O kadar beyazı kadar şeysi var diyorlar. Kemancı şey var. Ay ay. içi seni dışı beni yakar Ege. Yani sana tabii ki. Mutluluklar diliyoruz. Evet güzel bir haber olsun. Bir diğer güzel haber de sana. Yine bak içim nasıl rahat bugün nasıl mutlu böyle şeyler veriyorum. Ee, senin klavyeleri affedersin ee, köy toğuğu götürüyor. Çünkü köy Toğu yiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yiyor. Ne, ne anladın? Ne klavyesi ya? Bilgisayar klavyesi Ege. Evet. Sen bir, bir gittiğimde ben görmüştüm. Hakikaten ...içim kalkmıştı. Yemek öncesi gördüm... ...rahatsız oldum, yemedim yani. Ben yemek sırasında bilgisayar kullandığım için galiba... E, ...yemeklere de hep elle yenilecek yemeklerden seçiyorum... ...kuru fasulye falan. <gülüyor> <gülüyor> öyle olunca da işte klavye yansıyor. Ee yansıyor. O yansıma... ...artık Amerikan Sağlık Örgütü'nün bile... ...rahatsız edecek düzeye geldi. Araştırmalar, geliştirmeler... ...laboratuar, laboratuar, laboratuar... ...en sonunda ahanda... bulaşık makinesinde yıkanan... ...mouse, klavye set olarak... Çıktı. Çıktı. Ay çok güzel oldu bu. Gerçi yıkayacağını da değil ama. <gülüyor> Sen yıkamatsın da işte hanım yıkar bir şey yıkar. Hanım Ağabey. derken de ben şimdi rahatsız oluyorum. Hanım derken senin hanımdan bahsetmiyorum. Genel benim diğer hanımdan Diğer mı, evdeki adım? hanım. Hanım değil miydi neydi adı? Hatun hanımdan bahsetmiyorum. Ha hatun. hatun. E da bir hatun desenizi. Ali ben... bırakmaz ki şeyi. ne Bilgisayarı. Evde bir televizyon vardı bir bilgisayar vardı hadi Ali'nin televizyon karşısına oturunca bilgisayarı alırdım şimdi bilgisayar oynayarak televizyon izlemek istiyorum gibi bir cümleyi de şeye kattı ne ee, derler sözlüğüne mi denir ona dağıracağına kattı diyebiliriz. Ah yavrum o çocuk var ya ben sana söyleyeyim 6 ayı var Ege 6 ay sonra sen bile tanıyamayacaksın. Şişmanlıktan mı? Evet. Tek umudumuz bu kaldı. Çünkü gazetelerde falan okuyoruz bu bilgisayar çağında çocuklar şişmanlıyorlar ekran karşısında. Tek umudumuz bu. Bilgisayar karşısında oturtup biraz kilo aldırdık mı tamamdır. Oh be. Ee, bu da çıktı. Bu da rahatlıkla e, şey yapayım size. Müjdesini vereyim. Ondan sonra affedersiniz evinizde ayrıca tavuk vesaire beslemenize gerek yok. Neden? Köy toğu evimize kadar geldi mi? E tabi. Köy toğu ne yiyor çünkü Ege'ciğim? Çok affedersin. Uyuyor. <gülüyor> e, dolayısıyla ne oluyor bu durumda? E, efendim devam ediyorum. E, Doktor öğrencileri, Almanya'daki doktora öğrencileri nasıl mutlu? Nasıl mutlu? Keyiften çünkü, ne yapacaklarını şaşırmış durumda Çünkü üniversiteden sonra okuma imkanı Ege'ciğim. Bu Yoktu. onlar için tanınmış büyük bir imkan. Biz ne yapamadık? Okuyamadık. Okuyamadık. Üniversiteden sonra hayata atıldık diplomamızla. Maalesef. E, fakat Almanya'nın Brandenburg eyaletinin başkenti Postan. Üniversitedeki IT mühendisliği bölümünde 440 öğrenciye flört dersi kondu bu sene. Bazı bölümlerde ihtiyaç var buna. Sayıyorum. Makine. makine. Yani e başka bir de işte makina. Makina bölümü öğrencileri zaten bunu açık açıkta söylüyorlar. Hani şey dedi ya biz memnunuz hayatımızdan diyen öğrenciler dedi. Hakikaten adamlar bağırıyorlar. Yani flört dersi demek en azından bu seçmeli bir ders olur. Gerçi flört dersine yine 20 kişi girerse erkek A canım hayır yani çünkü bu çocukların şeysi yok uygulama sahası yok uygulama sahası yok doğru ee, dolayısıyla ne yapacaklar bunlar o dersi alıp diğer bölümlere akacaklar ya da de... ne oluyor başka bölümlere gidiyorlar öbür bölümlerin kantinlerinde kendilerini göstermeye çalışıyorlar bu sefer ders şimdi 10 dakika teneffüs var 5 dakika kantine koş orada bir çay içerken sohbet etmeye çalış geri 5 dakikada koşacaksın ne oldu hiç sıfır Şimdi bunlar e, iş dünyasına veya toplum hayatına daha kolay giriş yapabilmek amacıyla planlanan e, derste e, konuşmaz, şitres yönetimi, e, sunum yeteneklerini geniş, genişletmek değil Sunum doğru. yetenekleri demek oralarını buralarını göstermek. <gülüyor> bakın bakın size sunuyorum bakın. Haycım kendini sunmak. Tepsilerde falan mı? Böyle Çıklak mesela. Adam mesela böyle kremalarınızı buraya koyuyorsunuz. Böyle çiğden sunuyorsunuz. Bu gibi. ya flört dediğin o kadar zor bir şey değil. ya İnsan istedikten sonra kimlerle flört etmez ki? Ee, şimdi sosyal yeteneklerinin de gelişmesi gerekiyor. E, SMS yazma bu çok önemli. En önemli şey hakikaten. E, elektronik postalar. Elektronik bölümünde öyle öğrenciler var ki pırlanta gibi SMS yazmayı bırak. Sana saniyesinde telefon yapsın. Böyle kibrit kutusu ver. Efendim iki tane pil ver. Pil ver, bir dikşi ver. Bir karış bakır tel ver, ben sana şey yapayım, cep telefonu yapayım diyor. Ama hazır cep telefonuyla işte senden hoşlandım falan gibi mesajı yazamıyorlar maalesef. Maalesef. E bu arada reddedilmeyle nasıl başa çıkacakları da önemli e, üniteler arasında. En önemli derste de o. Evet. Yani şimdi düşün e, bir mühendis kafasıyla yaklaştığını düşün ilişkiye <gülüyor> karşında hoşlandığın bir kız var sen böyle elinde veriler var ben gideceğim kendimi güzel bir şekilde sunacağım ondan sonra bir açılış esprisi yapacağım açılış esprisinden sonra hoşuna gideceği bir konuda kısa bir sohbet yapacağım falan diye böyle önünde şey var ne derler çizergen var ve ona uygun davranıyorsun buna rağmen reddediliyorsun evet. şimdi bir mühendis mantığıyla yaklaşınca her şeyi doğru yaptım ne aksadı falan diye günlerce bunu düşünmek ve her seferinde hayal kırıklığı yaşamak mümkün. Çünkü adam vazgeçer. Demek ki sistem işlemiyor. Bu sistemi yok etmekle baştan, baştan başka bir lazım. Şu bölümleri ben biraz daha netleştirmek istiyorum da şimdi bak mühendisliklerin büyük, büyük kısmı, kısmı hangisi hariç diyelim? Endüstri mühendisliği Endüstri mühendisliğinde Cem Vardar'dan biliyorum. Çok güzel sosyal ortamımız var, var diyorlardı. Diyorlardı. Hı. Onun dışında diğer mühendislik bölümlerinde tatlı bir sıkıntı yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Sıkıntı. Ama ağırlıklı olarak Elektrik, elektronik ve makine. Makine. Bu arada şimdi orada okuyan kardeşlerimizi de e, üzmek istemiyorum Üzmeni ama... Bu... Hayır yok. Bölümlerinde şey yok. EGT... Hayır işte özellikle tercih edilmiş de olabilir o. Ha, yani, aileler tarafından mı? Hayır. Eğitim kararını verenler tarafından. Yani bu adamların hayatından kızları çıkaracaksın. Evet. Onların artık eşi, dostu, sevgilisi makineler olacak. Onlar yani karşı cinsle konuşmak yerine makinelerin dilini öğrenecekler. Çünkü dünyanın onlara ihtiyacı var diye... O çocuklarda safsasız hiç haberleri olmadan o bölümlere girip hayatlarını makinelere mi adıyorlar? Öyle bir içten içe bir yönlendirme mi var? Makine dil dediğin Fortran, Basic, öyle C++, plus, C++ plus plus, Fortran herhalde makineler için şey 3 <gülüyor> yaşında konuşmaya var hani şey gibi. <gülüyor> gibi bir şeydir büyük ihtimal. Ya, yani Basic'in de öyle olması. Benim bildiğim bir Fortran C... mı kaldı? İdimi bize okuttular. Bize niye okuttunuz o zaman? Fortran Gerçi biz basic aldık çünkü biraz daha kalite. Öyle bir şey mi? Yani o bölümlerde tek tük kızlar doluyor. Onlar da şey için. Ne derler? Korkmasınlar bana be, hayatla Belki onlar da makine dilinden. Çünkü bir kadının da e, iletişim becerileri çok değişiktir ya. <gülüyor> onlar böyle biraz daha empatiyle falan. Acaba öyle mi tercih edilmiş? Makinelerle empati kursun diye. Öyle bir şey. Ama tamamen kendileri makineye adasınlar. Birilerini çünkü makinelerle. Herkes birbiriyle konuşur. Onda bir şey yok. Oturayım kızların yanında espriler yapayım. O makinenin karşısında otur bakalım. Ne espri yapıyorsun yap, makineye? Yaptı görelim o zaman. Bir güldürdüğü gibi makineyi de güldür. Ay vallahi. Hayır canım, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Bu dersi seçmeli olarak ODTÜ'de de okutmaya başlayalım. Bugün pilot bölge olarak çıkışta ODTÜ... rektörlüğe gidiyorum zaten. Tamam öncülükleri yapan bir okul zaten. Bu mühendislere bunu yapacağız. Dersimizin öğretmeni de Fahir Öünç. Estağfurullah yani ben sadece konuların belirlenmesi... Dışarıdan ders vereceksin canım. Dışarıdan ders vereceğim ve o fiyatı bir konuşmamız lazım tabii. Ben sana söyleyeyim galiba <gülüyor> ders veren arkadaşımdan biliyorum. Ders başında... 20 lira mı öyle bir şey? Yani için... Aylık da olabilir öyle bir şey. Önemli olan tabii bilme katkı. Bilime katkı. Ha tek bir şartla kabul ederim. Evet. Bana fahri doktora tipi bir şey ver. Bana bir... fahir doktora. Ee, bana güzel bir şık bir kıyafetle. Beyaz tıkr. <gülüyor> en güzeli bana bir tıkr ablam onu bir. Çok güzel şarkılar çalacağım sevgili dinleyiciler bu saat içinde size normalde bizim müfredatımızda olmayan şarkılardan Dizi Radyonuzda. Günaydın Günay aydın ay, Günay aydın Günay aydın O her sabahlar devam ediyor. sevgili dinleyiciler Fahay Bey buyursunlar Buyuralım canım Şimdi demin ıssız adam dedik o durmaz da Mehmet Okur durur mu? O da ne, durmuyor ne duruyor ya? Ne oluyor? O da mı evleniyor? Ha, yok, o evlendi ya ya ee, o Eğleniyor durum. ikinci tura dönüyor Haycan ne yapıyor? Ee, dün gece rekor kırdı Dün gece ilk gece tabi bir maçta 43 sayı attı Mehmet Okur ve 35 yıllık rekoru kırdı. NBA rekorunu mu kırdı? Yani Utah Jazz'ın rekorunu kırdı. NBA Hı. rekorunu kıracak kadar. Oo inşallah seni. E 3 de fena değildir canım. Utah fena takım olmadığına göre NBA rekoru 45. Nedir kaçtı? Yok onlar var. Bayağı bir bizim benim bildiğim coşmuş, coşmuş var mı? adamlar var ama Utah'ta. Sevgili dinleyiciler o. hakim olan vardır konuya. NBA rekoru nedir? Bir maçta atılan en çok sayı. Onu Bilip bilmeden konuşmayalım ya. Yani. Onu evet. da bilenim de Mehmet Okur'un rekorunu doğru değerlendirelim. Ee, hem, Telefonumuz 210 30 30. Buyurun efendim. E, hem kendi basket rekorunu kırdı hem de Utah Jazz tarihinde bir maçta en fazla sayı atan pivot oldu. Ha, pivot olarak. Ama olsun önemli. 40 sayı attı mı attı arkadaş? Pivotların çok sayı atmadı bir dönemde. Değeriinden hmm, yola çıkıyor. Pivot... Pivotlar çok at Pivot neresi? Ortada oynayan adam ya, olsun. Arkada yani. oynayan. sağda oynayan. Şimdi. Bir nedir? Guard, yandan vardır yandan var. yandan. Guard vardır. O body body olana ne denir? Ya 5 kişi bunlar zaten. Bütün görevleri üstlenmiyorlar mı basket maçı sırasında? Futbol e, takımı gibi değil ki. Onun Herkesi ayrı oturacak. ayrı şey yapalım. Tabii ki yani. Günaydın, Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Murat, Murat. Murat Bey buyurun efendim. Hemen alalım sizden cevabı. Ee, Valla şöyle bir şey biliyorum. Ben Michael Jordan'un bir maçta 55 sayı attığı bir maç izlemiştim. 55 sayı? Evet. Bir maçta 55 sayı bir de evet. 80'li yıllar 84-85 yılları olabilir öyle bir şey okumuştum bir basket dergisinde bir maç 3 uzatmaya gidip maç bittikten sonra 3 uzatmaya gidip beraberlik bozulamayıp 186-184 bitmişti. Bitmiş. O öyle bir maçlı da rahat rahat 60-60 atmış, atmış, atmışlardır. Muhtemelen 60'lardır. Peki. Çok teşekkürler. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ediyorum ilgilen. E Ama John... dinleyicimiz şöyle dedi. 55 falan bir de 80'li yılları baz alarak verdi. 80'li yıllarda şey yok, 70 dedim, sene geçti. İki yere oynanıyordu falan filan. böyle. yok. yok yine dışında... çeyrek falan vardı. Eskiden de vardı. Yani. eskiden böyle? Ama benim bildiğim yani bir temiz 70-80'i var. Şöyle daha net söyleyecek birisi varsa. Günaydın efendim. Abi. Merhaba. Kimle Görüşürüz. Doktor Tacittin Bey. Merhabalar Tacittin Bey. Her konuya olduğu gibi basketbol konusuna da hakemsiniz. Hemen alalım cevabı. E, valla en çok sayı atanı bilmiyorum ama Will Chamberlain'in bir maçta 100 sayıdan fazla attığını biliyorum. 100 sayıdan fazla. Evet. Nereden biliyorsunuz? E, siz hatırlamazsınız ben o zamanlar basketbol seyrediyordum. Yani yoksunuz da evleriz. <gülüyor> Vay be. Biz yokken William Chamberlain ne, basket ne, ne, atıyor. <gülüyor> bizim haberi. İzliyordun. <gülüyor> evet. Peki. Sağ ol Taci ettim Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Custani de ne demek ya? Ayıp. Ayıp canım. Her şeyi niye kendin atıyorsun? Ver arkadaşların orada 3 sayı atan, 5 sayı atan adam var. Yani onu da biraz ben... Orasını hak olarak. etsin. E yani. Günaydın efendim. E, günaydın. Kimle görüşüyoruz? E, ben Can. Can Bey biliyor musunuz cevabı? Evet biliyorum. Biraz önceki doktor beyin verdiği cevap doğru aslında. 100 sayı atıyor bir bir maçta. Evet. Ayrıca Michael Jordan'ın 55 sayıdan daha fazla attığı maçlar da var. 65 sayı attığı maç da Bravo. var diye. Boston Celtics deplasmanı da. <gülüyor> e, tam bak işte bak tam basketbol hastası. Çünkü Boston Celtics deplasmanı diye geçiyorsa adamın o Çünkü çok zorludur yani, Aa, o, yani. o şekilde. E, peki bir şey daha sorabilir miyim? Tabii ki. Bu pivot dediğimiz mevki en sağda soldu şey. Pivot dediğimiz mevki uzun adam uzun. Basitçe söyleyeyim ben size. Tamam guard var, pivot var, bir de ne vardı? İşte forveti var. Ha forvet var forvet. Evet. Ha, i̇yi iyi tamam. Ya bu basketbolcuların hepsi uzun değil mi canım? En uzunu mu pivot oluyor nasıl? E, en uzunu pivot oluyor işte. Altında durup top toplayan. Top toplayan. Uzunlar normalde toplayan. o kadar sayı atmaz. Ha reboundlara giren değil mi bu? Evet Oradan evet. alıp sonra sayı atacak adama pas veren adam. Yani evet öyle dediğim gibi. Öyle dedi. Ve de gazov ihtiyacını karşıladı. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Serimi yayınlar. Eller olsun Mehmet Okur'a. Ya. Bravo. Bravo. Yani peki pivot rekorunu mu kırmış Pivot rekorunu sonra? kırmış. Zaten yani diğer daha çok atan olmuştur ama yani pivot olarak 43 üstü atacak baba yiğidi de. Çok özür dilerim. 35 yıldır kırılmayan rekoru kırdı Mehmet Okur. Ben hayatım boyunca o kadar basket atmamışımdır. Aç ah, <gülüyor> ya, <Öyle> bir <gülüyor> önce benim gözümde çok büyük bir başarı. Benim gözümde de. Genelde evet. basketbol severlerin gözünde de öyledir. Başarı büyük. Mehmet Tokur da büyük. Evet devam <gülüyor> ediyoruz. Telefonlarımız gelmeye devam ediyor. Allah Allah ya ne kadar çok basketbol hastası varmış. Günaydın efendim diyoruz ha. ve düdük sesiyle yarışmamızın sonuna geliyoruz. Fahir çok güzel şarkılar var birkaç tane dinleyelim mi? Vır vır konuşuyoruz zaten saat ola kadar programımız var. Evet yeah, bana uyar. Şu Love is All Around var ya meşhur ıssız şarkısı. şarkısının. Ha, çalsana onu bir. Onun bir orijinalini de. çalacağım bak. <gülüyor> The Troxani diyoruz. Love is all around Jesus radio otoda Good night Good night I I I I I I I I I I Aman bilimin ulaştığı son nokta artık bunun üzerine de birisi bir laf ederse karşısında benim işim var siz biraz konuşursanız çok sevineceğim. Çünkü... Deniz altında giden gemi mi? Çok yaklaştın Ege. Biraz çok güzel gelin. <gülüyor> İyi gidiyorsun. Ee, kameralı konuşma mı? Kameralı... Görüntülü konuşma mı? Yani... Konferans sistemi diyorsun sen öyle evet. ya. Evet o da çok önemli ama onun da ötesinde bir şey. Cevap alamadım. Peki. Kompüter teknolojisini. <gülüyor> boyut. Boyut. evet ki boyut en önemli şey. Bilim açıklı. Boyut değiştiren makine mi? Hayır. Hayır. Bilim açıkladı. Boyut önemli dedi. Boyutun önemli olduğu belliydi canım. Yıllarca bazı Mesela kesimler rencide film, olmasın diye. Boyuttan tabii. bahsediyor. Boyut önemli falan diyorlardı. 3 boyutlu filmler bugün... E, Sinemalara sinema kadar girdi. girdi. ve yani çok da rağbet görüyor. 3 boyutlu film. En güzel film. E, boyut önemli. Yapılan araştırmalar bunu gösterdi. Kimse boyut önemli değil demesin. Boyut gerçekten önemli. E, neden bahsediyoruz? Yüzlük parmağı diye geçen parmaktan bahsediyoruz. Yüzük parmağı ortalamadan ya yani yüzük parmağı sağ eldeki mi? Yoksa bununla da yüzük parmağı var, bununla. Evet, ha, anında bu. Yemin ediyorum bak. Bak Egeciğim. Anında bak. Sağ eldeki mi, sol eldeki mi? Hayır canım, ikisi de bak. Al. Ah, ben de gösteriyorum. Yüzük Aha. parmağı ortalamadan uzun olanların,ların e, ee, ne oldu ortaya çıktı ben onu söyleyeyim sana İyi bir şey mi kötü bir şey mi Zengin demek ya işte Erkeklerin yüzük parmağının uzun olması Ekonomik kazançlarını olumlu yönde etkiliyor Cambridge Üniversitesi bu konuda En şey üniversite e, Çok isim. özür dilerim ben şu anda Senin değil canım Mahvolmuş durumdayım Evet ekonomik Benim göstergelerim şu anda dibi vurdu Ekonomik göstergelerim dibi vursuna o önemli değil de Simetrim de sıfırmış benim. E canım, birisi kısa ol. birisi eşit. Hay bak, benimki de bu mesela bak, bunu görüyor musun? Evet, uzun. Bu, nasıl zengin olacağız Zengin olacağız. Bu da biraz daha uzun. Bu, aynı uzunluk değil. Birisi kısa birisi eşit. Maalesef. E yani açlık sırları. Yani işte böyle ilâcüllü halledikleri, ehvenişer dedikleri. Ehveni 3 5 bir şeyler bulacağız lan. Seyden Halilce İç güveysinden ha. iç güvesinden Halilce olan adam sen olacaksın. Bakacaksın ee... artık bize fair. Yüzük <gülüyor> parmağı kısa olan arkadaşlara 3-5 atacaksın. Bunun yolu yok yani. Vallahi Nasıl yapmışlar araştırmaları? Zenginlerin parmaklarına mı bakmışlar? Zenginlerin parmaklarını kesip... Nasıl etkiliyormuş peki bu? Söylüyorum. Söylüyorum. Hiç ben heyecanlandın sen. <gülüyor> bu o, araştırmanın fason çıkması Başka için... bir şeyimizin uzunluğuyla şey gündeme gelse. Ne iş iş cevabını alacaksın. Çünkü... Karşılarımız gür oradan para gelmez mi? <gülüyor> oradan ya onu ek iş gibi düşün. Yani onu aldırdığın zaman bitti gitti. 20 ay süren korkunç araştırmalarda yüzük parmağı diğer parmaklarından uzun olan erkeklerin daha çok kazandığı açık ve net bir şekilde ortaya çıktı. Bu erkekler sporda da dahil olmak üzere her konuda acayip başarılılar. Bu erkekler erkekliğin... Piramit erkekliği bir piramit olarak düşündüğünüz zaman piramitin zirvesindeki erkekler bu erkekler erkekliğin birincisi on numara erkekler yüzük parmağının uzun olmasının genetik sebepleri olduğu da e, bir şekilde açıklanıyor erkeklik hormonu androjenle de ilgisi var androjen aha, o yüzük parmağında bir Yüzük parmağına vurur. Vurur demek ki senin erkeklik hormonu az. Fı sıfırmışım demek ki. Ne demek evet, ondan ben biraz böyle kırdım. <gülüyor> Başka ben neden neden böyleyim diyordum yüzük parmağım yüzündenmiş. Yani ama tam değil bak öbür eşitlikten biraz zırtıyor gibisin yırtıyor yani. Zırtıyor gibi. O da şey olsaydı oho kopmuş gitmiştim şimdi. Şimdi araştırmaya göre uzun yüzük parmaklı erkekler daha girişken, konuşkan, hızlı. Parmağı güveniyor çünkü adam. Tabii canım. İyi günler diye elini uzatıyor. Çünkü yüzük parmağından emin. Ben mesela elim cebimde duruyorum. Başımda böyle belli belirsiz bir selam. Mer merhaba bir falan. eziklik var. Var mıyım yok muyum bir ortamda belli değil. Şimdi öyle bir durum oldu. Mesela burada bir balya para var. Evet. Adamın elinde. Ben bunu birine yönlendireceğim. Sen elini uzatmışsın. Merhaba efendim ben buradayım falan diye. Yüzük parmağını gösteriyorsun. Benim ellerim cebimde havalara bakınıyorum. E balya sana gider tabii ya, ki. Ya, ya, ya her şeyin bir sebebi var. İhanetin en ağır. Ee, şimdi... Testosteron oranı hem cinslerine göre fazla olan bu erkekler hormonun da etkisiyle biraz da agresif olurlar. Doğru. Canım. Ben hem muğnis hem kırdık. <gülüyor> Valla Ege çok üzüldüm ya ben senin. Ne yapayım ben bu parmağı komple kestireyim bari. Va, öyle bir imkan varsa. Oluyor. Uzundu derim sorana. <gülüyor> çok uzundu da makineye kaptırdık. Ee, vinçle boğuşuyordum falan derim. Hem de erkeksi görünür. Ben yani senin ellerin o zarif piyanist ellerinden. Ben daha uzun iyi şey... olsun <gülüyor> <Şimdeki> <gülüyor> piyano sevgisine. Hakikaten bu tenist elleri yüzünden zaten bu hale gelmiş. Ben, bizimkiler biraz güdük müdük ama şöyle sucuk parmakları olsaydı <gülüyor> ben de... Sucuk olsaydı da yüzük parmağım uzun olaydı diyorsun. Hakikaten ya. Ya ha, boşver Parmaklarda ne yaptık piyenist deliydi. Piyano mu çaldık? Lilir mi çaldık? Ne oldu? Para mı geldi sana yani? Hakikaten. Para verip bana parayla mı verdiler seneğe? Önemli değil. Üzülmeyin ama yüzük parmağınız uzunsa sevgili dinleyiciler, balyaları saymaya her an hazır olun diyorum ben. Ha sadece bununla mı kalıyor? Tabii ki kalmıyor. Önemli bir haber daha vereceğim. Aha da burçlar. Benim bütün keyfim kaçtı. Öz, üzülme. Ya yalnız bugün Bu yıklardan <gülüyor> sevmede tutmujam <umuyacağım> artık. <gülüyor> Afedersin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok özür diliyorum. Alt üst oldum ya. bu yıl öküzü karşılama hazırlığı içerisinde tatlı bir telaş var hepimizde. Öküzün altında buzağı arama yılı. Ee, çin... ne öküzü? Hangi öküzü? Öküz? öküz şu öküz. Ee, Çin başတော်malı bildiğimiz üzere... öküz mü? Hayır canım öküz yılından bahsediyorum. Çin başta olmak üzere yılbaşının ay döngülü kadim Çin takvimine göre Kadim, kadim Çin takvimde. Kadim dostum. Kadim neydi ya? Kadim çok eski zamanlar. Yani, evet, e, kadim Çin takvimine göre kutlayan ülkeler bir öküz yılı olan e, bu seneyi e, karşılama hazırlığı içerisindeler. Kadim inanır. <gülüyor> Kim ay şimdi ben biraz bunların şeyini vereyim Ege'ciğim Çin takvimini bir öğrentik nasıl çalışıyor onu. şimdi 12 tane yıl var bunlar dönüp dönüp 12 yıl oluyorlar Ege'ciğim Çin takvimi nasıl çalışıyor diyelim şey 12 tıkır. yıl var dönüp dönüp 12 yıl oluyorlar Ege'nin hesabına göre bu takvim tıkır tıkır çalışıyor şimdi yeni yıl Çin'deki en uzun ve en önemli bayram çalışma hayatını falan da etkiliyor 26 Ocak'ta başlayacak Çin yılı yani 4707 diye geçer Çin takvimine göre Çin yılını Kimler kutluyor Çinliler'de? Gerçi dünyanın altında biri kutluyor demek ki. Nereden baksan? Ve ben de kutluyorum. Çünkü bu sene öküz yılı. Ben de öküz senesinde doğduğum için tam bir öküz burcu insanıyım. Yok, yüzük Bunun... parmağı uzun. Bu... Doğum yılı öküz <gülüyor> yılı. Ey maşallah. Şimdi e... Biz genelde gene... Sincap mı? <gülüyor> ben... <Ne? gülüyor> sincap yılı. Küçük yüzük parmaklı ben sincap Ben söyleyeyim yılı. ya bak bunları... Tavşan yılı. Bir yazmışlar mı? Diğerlerini de yazmamışlar ama... Ee, şimdi bunu ta zamanında da bu da icat etmiş ee, Şimdi ben mesela kırmızıyı da çok severim Kırmızı renkte bu öküzlerin rengi O da çok hakikaten hoş ee, Ben biraz... gazeteler sana çalışmış Valla zaman. ben sana öküz burcunun biraz özelliklerini sayayım Say ee, İnsanları bekleyen bir bir kere şimdi bu sene öküz yılı olduğu için Bu senenin özellikleri e azla yetinme dayanıklılık geleneklere Ne azla yetinme Milletin kolundan uzun yüzük parmağın var daha ne azda yetineceksin. Sen yetineceksin canım bana zaten en kral şeyler geliyor. Sizden kesilen vergiler bana gelecek. E, 26 Ocak 2009'da 14 Şubat 2010 tarihleri arasında doğacaklar bu Öküz Burcu'ndan olacaklar. Şimdi Çin'de en saygın ve en sevilen ama en birinci diğer burçlar bir tarafa Öküz Burcu bir tarafa. Bu insanların doğum tarihlerini sayıyorum. 1913 herhalde aramızda yoktur. 1925 bu vardır. 1937 1949 1961 çok güzel gidiyoruz 1973 1985 ve 1997'de doğanlar hiç üzülmesinler şans sizden yana çünkü siz birer öküz burcu insanısınız. Bunların özellikleri ortak özellikleri istikrar. Sekseperite buyurun efendim. Dayanıklılık internetten buldum. Neymiş? Burcumu. Ne? Pahta ve tavşan Oy Egecim ya tavşan burada. Talihli, cömert, kibar, kültürlü, sanatsal, duyarlı. E tabi parmak, yüzük <gülüyor> parmağı yüzük <güce> gibi olunca <gülüyor> kırıtk yazmıyor mu Çin'de? Neymiş abicim özel? Ama bunlar Çinler de herkese yalakalık yapmışlar. Hayvan yıllarının içinde en talihli olanlar tavşan yılında doğmuş olanlardır. 75'te doğanlar tavşan yılı gibi sevgi dinleyiciler. Ee, bir arada ben biraz daha anlatmak istiyorum. Öküz burcuna biraz daha özellik vereyim. Genelde sabırlı ancak öfkelendiği zaman gözü kararan tipler. Hayır hakikaten de şeymiş bak. Tavşan yılı doğumlusu kavgaya meraklı değildir. <gülüyor> Kaçar. Bunun yerine karşılaştığı sorunları anlatarak, konuşarak <gülüyor> ve dayak yiyerek çözer. <gülüyor> Ay vallahi üzüldüm ya. E bizim şişko neymiş? Şişko, bak, bakalım Şişko, ya bak. şişko da neymiş ya? Çin burçları ana sayfa. Çin burçları ana sayfa. Sevmediğinizler. Google'da Çin burçları yazmanız yetiyor. Hani porno yazdığınız yer var ya Google'da. İşte oraya Çin burcu Oktay <gülüyor> neydi? 26, 26 26. Hayır 26. Ona yazmana gerek yok. senesi zaten önemli. Buraya koymuşlar Fahriçim. Tamam. 26 canım. Temmuz. 26 Temmuz. 1976. Alt Tıklıyoruz bu da havalı bir şey çıkarsa hakikaten çok sinirleneceğim sabah sabah. Oh! Ejderha! Birisi Ejderha, birisi Öküz. arada bir tane. <gülüyor> ne yapacaksın? Ejderha Burcu'nun özellikleri neymiş? Göksel imparatorluğun emrinde olan Çim imparatorunun ve de hizmetkarlarının güç... imparator ve... yalakası Oktay Demirci. Valla güce tapan diyorum ben ona. Ancak bir imparatorun sahip olabileceği türden özellikler varmış. Büyük bir şevk, sınırsız coşku... Başkalarını etkileme yeteneği ey yavrum ey Yardımseverlik Tehlikeli durumlarda bile Dostça yaklaşımlar Vay yavrum vay tam noktayı anlatıyor Yemin bir tipini tarif etmemiş o derece yani Ejderha Yılı elementlere bak hey yavrum Kutupsallık artı Tüm elementlerin kutupsallığı artı hey. <gülüyor> <gülüyor> Elementlerimin Kutupsallığı bile eksi çıktı benim Ateş vejderha Tahta vejderha ve çıktı Bu da tahta mı? Ne bileyim ben bu kadar bozulmadım Hayatımda ya Tahta çıktı tahta tavşan Oktay tahta ejder Benimkini de bir gir de oradan tam Yaz yavrum 25.9 ana sayfa Ana sayfaya dön Çin takvimi ana sayfa İsteyen dinleyicilerimizin de burada hemen şeyini yapalım Çin burcu çıkıyor Çin ne? burçlarını verelim senin 64 mü? ya, ya. 1973 25, 9, 1973 yaz Öküz Öküz Su öküzü çıktı Ay yavrum be su öküzü camış mı deniyor ona burcu <gülüyor> burcu çıktım falan. çok üzüldüm çin takvimiye göre öküz yılında doğan kişilerin ne kadar sabırlı olduğunu herkes bilir öküz sabrı vardır <gülüyor> aynı zamanda sıkı bir çalışma kapasitesi vardır falan fıstık evet. İhtiraslı ve tutkulu sözcükler kullanarak sevgilerini açıklamazlar onun yerine fiziksel güçlerini son raddeye kadar kullanarak partnerlerine sürprizden sürprize sürüklerler <gülüyor> fiziksel gücümle mi Fiziksel gücünü duygusal şey birleştirme. Vay be, ben neymişim haberim yokmuş. Benim elementim ne? A bir... elementine bakmadık. Dur bakalım, elementini de bilelim yani. Elementin, Elementin su da. Bakayım üçüncü yılın da. Tüm element, tüm elementlerin kutupsallığı eksidir Ne demek eksi dediğin ne? Ben parmakta. Ben anlamadım kazanım. ki nedir? İyi bir şey, iyi bir şey o. Cesur Sadık vefa vefalı muhafazakar. Muhafazakar mı? Ya Uram, bu yanlış mi? sayfaya girdin sen yani Ne muhafazakarı ya? Bilmiyorum bazı bazı alanlarda muhafazakar, bazı, bazı alanlarda, alanlarda son derece yenilikçidir. Fütursuz, evet. Şimdi bak, aa hakikaten Cem Yılmaz esprisiymiş. Ne? Tahta mı? Elementler, metal, su, tahta, <gülüyor> ateş ve toprak. <gülüyor> ayın devir, bak şimdi ne diyor? Çin astrolojisinde antik çağ, Çin Antin takvimi Quintin, esasları evet. kullanılmaktadır. Tamam, bunun dayana, dayandığı sistem ayın devirleriyle güneş-ay kısmı e hareketlerine göre yapılan tamam. hesaplamalardır. Canım, şş, alo. Alo, alo dedirtin Ege'cim telefon var. Telefon alır mısın? Telefon mu varmış? Hemen He. alalım. Tabii sağda solda bir sürü telefon var. Aç onları sırayla. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Koray Demirdevan. Merhabalar. Ha. Koray Merhaba. Bey, Çin burcunuzu biliyor musunuz? <gülüyor> Nasıl? Çin burcunuzu biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum valla. Bir parmaklarınıza bakayım bakayım. Sağ eldeki yüzük parmağın durumu ne? <gülüyor> durumu gayet... Güzel yani. Güzeldir çıkartan. de işte üç boğum falan güzeldir de. Mesela sağ elinizin yüzük parmağı, işaret parmağından yüksek mi, uzun mu? Yok. Değil. O zaman Yok. siz de benim gibi fakirsiniz. <gülüyor> Hemen doğum tarihinizi söyleyin bir şeyinize de bakalım, çin burcunuza da bakalım. 10.03.1990. 90 90, mı? Evet. 90 senesinde doğulur mu ya? Niye? Çok mu kötüydü? Yok çok güzel bir seneydi. 1990 iyi mahsullermişti. O sene şeftali 5'ten yemiştik. Yok çok havalı çıktı ya. gene. Ne çıktı? Elementiniz at... Yok elementiniz... Yok burcunuz at burcu. Metal at çıktınız. ha at çıktık. Şimdi sınıftayız. Herkes güldü öyle Arkadaşlar çok havalısınız. At gibi de ulaşabilirsiniz. Bir de özelliklerinizi söyleyeyim. gözü gözüpek, güler yüzlü, toplumcu ve herkesin sevdiği bir insanmışsınız. O... Duydunuz mu arkadaşlar? Tebrik ediyoruz sizi. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere iyi günler. İyi yayınlar. Herkesin sevdiği ama fakir olunca tabii herkesin acıdığı olacak. Evet fakir bir at. Tahta tavşan Ege diye beni bundan sonra... Çağırabilirsin Fahir. Benim buna zerre itirazım olamaz. Her şey internette kazılı. Maalesef. Ya biz bugün din... en yaşlı dinleyicimize bir şeyler verecektik. Önümüzdeki yarım saatte yapalım. Öyle olur. yapalım. En yaşlı dinleyicimiz. Müziğin sırrı anlatımlı konserleri için davetiyelerimiz var sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki yarım saat içinde yarın. Bugün. Bugün gerçekleşecek bu konser için davet Bugün yarın vereceğiz. gerçekleşecek bir konsere davetiye vereceğiz. Dün kafamıza takılan bir şeydi. En yaşlı dinleyicimizi merak ediyorduk. Bakalım bizi kaç yaşında dinleyicilerimiz e, dinliyorlar. Hiç çekinmesinler yalnız. Yani bir de yani mümkünse öyle hani şey olmasın. Tahrifat olmasın. Fulda nuras şeyine girmeyelim. Belli bir yaşın üstünde insanların tahrifatla uğraşacaklarını düşünmüyorum. Ben hakikaten e, en genç yarışmacı olsaydı belki arada olurdu da böyle şeyler. Yaşlı olunca işin Hakikaten oğluluk ve ilişkilerde devam edeceğinden eminiz. Bir telefonumuz varmış. olanı bir bakalım da ne oluyor, ne bitiyor. Çin burcu mu? Yeni bir fakirle mi tanışacağız? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Mete ben. Mete bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen bir parmak kontrolü. Vallahi kısa hocam. Kısa mı? O Aa, fakir. Aklam ya komple fakir çıktı ya. Demek ki az bir şey bu. Yüzde bir zamanın uzun olması. Bak Mahfir şurada oluyor demek ki onlar. Evet dört kişili bir araştırma yaptık sabah yüzde beş. Metembe hemen doğum tarihinizi de alalım sizin. Bütün 1970. Burcu? 1970. Metembe ama öyle bir ses var ki hakikaten 1970'te 50 yaşındaymış gibi geliyor sesine 1970. Tabi <gülüyor> mahmurludur. Şeye de bakalım. E, ayı. 9, 9 Temmuz 1970. 9 Temmuz. 97 1970. 1970. Benim bildiğim kadarıyla normalde ne burcu oluyorsunuz siz? Yengeç mi? Yengeç. Yengeç, Yengeç burcu. Duyarlı, ayarlı burcu bildiğimiz. Yengeç Burcu'nun temsilcisi Mete Bey Çin takvimine göre Metal ve Köpek <gülüyor> Metal Köpek Aa çok güzel Mete Aa evet çok güzel oldu Aa. Metal Köpek Hakikaten güzel bir rak grubu da ismi Aklınızda bulunsun Mete Bey Özelliklerinizi de söyleyelim Dürüst, şefkatli, açık fikirli, yansız, nazik Yancı yancı, yancı Mete diye geçer Zeki kavrayışlı diye geçiyor Mete evet. Bey tebrik ediyoruz sizi de teşekkürler görüşmek üzere. görüşmek üzere sevgili dinleyiciler önümüzdeki yarım saat içinde yarışmalar olacak ama ben şu bugün çaldığım klasik şarkılardan birini daha çalayım size neşeniz yerine gelsin hemen ardından reklamlar yarışmalar falan fıstık <gülüyor> bu böyle bir şarkı değildi benim niyetim yanlış bir şarkı sanırım Farketem, bu değildi ya ben böyle şarkı şeyler miyim sevgi dinleyeceğiz? Yok ya, farketem. Neyse biraz dinleyelim Yok artık. Ya, ne? Ne ya? Bu değildi canım ben çok havalı bir şarkı çalacaktım. Ne oldu? Ne aradı ezildi? O oradan çalıp çalıp duruyordu. Bu muydu? What in the? Yak. <gülüyor> <gülüyor> bu da bir içleri karıştırdı. <gülüyor> Ay içim falan şey oldu. Bir rahatsız oldum. Sevgili dinleyiciler reklamlarla yaşayalım. Bizi kurtaracak şey şu anda çünkü bu reklamlar. Hemen ardından da görüşmeye başlıyoruz. Bu sabah modern sabahların en yaşlı dinleyicisi kimmiş onu öğreneceğiz. Telefonumuz 210-30-30. Ben 100 yaşındayım diyorsanız arayın bizi. Veya birinden rica edin arasın. En yaşlı dinleyicimizi bulacağız. Telefonumuz 210-30-30. Müziğin Sırrı Konserine davet eder veriyoruz. Günaydın. Günay aydın dın dın dın Günay ay ay aydın ay, ay, ay, ay, <Gülüyor> Radio Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor Bu akşam gerçekleşecek anlatımlı konserlerin, müziğin sırrı konserinin davetiyesi bekliyor. Sevgili dinleyiciler, sizi ilerleyen dakikalarda en yaşlı dinleyicimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın efendim. Günaydın, nasılsınız? Teşekkürler Efendi Genç geliyor sesiniz. Ne yaptınız? Yoğurt mu yediniz, yumurta mı içtiniz? Valla bilmiyorum. Hatta nöbetten çıktım. Eve gitmeye çalışıyorum. Peki. Ne tip bir nöbetten çıktınız Efendi Evet nasıl bir nöbetten? Sağlıkla ilgili bir nöbetten. Sağlıkla. hastaneden çıktınız. Adınızı alın efendi evet. ve de yaşınızı alın hemen. Ee, 66 doğumluyum. 42 demiştim ama 42,5 desem olur herhalde artık. Olur. Hatta biz onu 42,5'dan 43 yaparız. Gidiş tamam. yolumuz doğru nasıl çünkü. <gülüyor> Fatma Köktül Gökçe. Fatma Hanım. Çok teşekkür ediyoruz size. İyi yayınlar diliyorum. Çok Çok keyifle izliyoruz. Sağ olun efendim. Fatma Hoşçakalın. Hanım bu arada hemen şey yapalım. Yarışmamızın ilk yarışmacısı olduğumuz için şu anda... Programımızın en yaşlı dinleyicisi <gülüyor> sizsiniz. Çok merak ediyorum 50'li 55'ler çıkacak mı diye. Biz de merak ediyoruz. Ellerinizden öpüyoruz Fatma <gülüyor> Fatma Ay abla. Fatma teyzeciğim uzun ömürler <gülüyor> diliyoruz. Sizin. 40 ile 50 arası Fatma abla 50'den sonra Fatma teyze. Ya şu anda en yaşlı dinleyicimiz olduysa <gülüyor> evet, Fatma nene diye. Evet. Sağ ol. Fatma nenem diye. benim, nenem Fatma nenem. <gülüyor> Nenemizi Ne güzel oluruz. bazlama ederdin bize. Of ne güzel günlerdi <gülüyor> E Tabii o zamanlar ne fırın var ne bir şey var. Tabii canım. Oo. Külde yıkanırdı çamaşırlar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? İsmim Gülçin Oral. Gülçin hanım hoş geldiniz. Hemen yaşınızı alalım. 59 yaşındayım. 59 yaşındasınız. Tebrik ediyoruz Gülçin hanım sizi de. Ama gerçekten de sesinizde bir gençlik var. 59 değil. Ben en fazla 29 diyorum. Oo, teşekkür ederim. E, estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Yeni yeni reşit olmuş. <gülüyor> Peki Gülçin Hanım nedir sesin gençliğindeki sır? Bilmem müziğin sırrı. hayatı sevmek galiba. Hayatı sevmek diyorsunuz. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere iyi şanslar. Tam şey diyecektim. Nedir sesinizdeki gençliğin sırrı? Müziğin sırrıyla aynı. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Anlatımlı konserler. <gülüyor> Anlatımlı konserler yaptım hayat boyunca. Bu da beni Genç tuttu. Şuanda abla 50. 43, 59 ne çıkacak? Bu iki tane 49. rakamı tutamıyorsun ya. Genç mi tut? Ankara'da nöbette yaşlı 59'a yükseldi. Yok mu arttıran diyorum? Yok mu arttıran? Telefonumuz 210 30 30. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Neriman Arkan. Neriman hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ya teşekkür ederim. Ankara'da evdeyim. Evdesiniz. Yaş kaç hanımefendi? 57. 57. <gülüyor> 57. Genç siz? Genç, Genç e Az önce gülüyor. 59 vardı. Aa, şey, 42 yaşında bir hanım çıkınca ben daha yaşlıydım. <gülüyor> Peki sağ olun efendim görüşmek üzere. Teşekkür ederim çok güzel programımız var. Olun, çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. İyi günler. Çünkü gençler hep gördüğün gibi beğeniyor programımızı evet, onu gençler, anladık. 57'ler 43'ler falan gencecik insanlar ya lütfen. Ama 59'da yani ben böyle bir 80'lerden açacağız diye düşünüyordum yavaş gidiyoruz. Ya, açacağız günaydın açacağız efendim. birazdan. Alo günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Can. Can Bey <gülüyor> Ne yaptınız ilkokul bitti mi? Yok lise bitiyor Lise bitiyor hemen yaşınızı da alalım Ben 17 yaşındayım 17 yani, yaşındasınız aslında. Ama kendimi 70 yaşında hissediyorum ya Tebrik <gülüyor> ederim Can Bey En azından <gülüyor> e, Ruhan öyle olduğumuzu ispatlamıştınız <gülüyor> <olduğumuzu>. bize <gülüyor> evet, Sağ olun efendim görüşmek üzere ee, İyi dersler diliyoruz Can Bey Derslerine güzel da. güzel çalış aynı sınıftan ya bu boş geçen derslerde bir şey yapalım ya gidip var ben gireyim matematik dersi falan anlatayım ya. Sen şu karşıcınızda tanışma derslerini liselere soksan e, mı? Liselere daha boş... bir, yani o çocuklar olmaz, bir doktora gerekir, yüksek lisans gerekir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Leyla Duru. Leyla hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Söylediklerinizi çok severek dinliyorum. Teşekkürler. Leyla anneciğim <gülüyor> biz de çok seviyoruz. Duru bir sesiniz var. Teşekkürler. <gülüyor> Sağolun. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız Leyla abacığım? 48 60 yaşındayım. 60 yaşındasın. Şu anda önde gidiyorsunuz. şu anda en yaşlılığı evet. ele geçirdiniz. Evet. Ben geçirdim herhalde. Değil bu arada <gülüyor> hep kadınlar arıyor. Ee, bu da enteresan. Demek ki kadınlar uzun yaşıyor. Kadınlar uzun Sağ yaşıyor. Sağolun. Teşekkür de ederim. Hep o inanılan şey kadınlara yaşı sorulmaz. Efsanesi bu sabah yıkılıyor programımızda. Çatır çatır. Siz o kadar şekersiniz ki. Valla sormadan söylüyorsunuz. Eka'nın gözü yaşını bile görmüyor. Ay Peki, O efendim. sizin şekerliğiniz. Ay vallahi Leyla ablacığım. Tamam çok teşekkür ediyoruz Leyla teyze, ablacığım. Teyze, sizin Ay, ama teyze sizin yaşınızda yeğenlerim var. 32'de oğlum var. Ama yeğenleriniz teyze diyor. Aa, tabii yeğenler teyze diyor. Tabii, tabii teyze de. Teyzeden. Leyla teyze. Peki yeğen, çok teşekkür ederiz. Çok, <gülüyor> <şekersiniz> <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Teyzelerin teyzesi Leyla teyze. Evet şu anda. Hattımızdaydı altmış. 60'a 60 çıktık valla. Yok mu artıran diyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Saadet Sabuncuoğlu. Saadet Hanım, Leyla Hanım'ın birinciliği 2 saniye sürecek gibi geliyor. Öyle mi? Ne, ne dersiniz? Kaç yaşındasınız? 61. 61 yaşındasınız. 61. Hakikaten de ay birer, birer arttırıyorsunuz. Peki Saadet Hanım çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Çok sağ, sağ olun. Var. Saadet Abla 1 puanla öne geçti. 61 yok mu artıran Yok mu arttıran sevgi ama var arttıran var. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi, kimle görüşüyoruz. Orhan Özatla. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya... şu anda? Şu anda evdeyim. Evdesiniz. Dinliyorum. Biraz evvel kızımla beraberdim. O da dinliyordu. Aman ne güzel. O radyoyu açık bıraktı öyle mi kaldı yoksa siz hep dinler misiniz Şimdi bizi? radyo açık ama şu anda kızımı işe bıraktım ben. Şu anda evdeyim. Kızınızı ha. siz mi işe bırakıyorsunuz? Koskoca kız Orhan ama amca. O koskoca kız ama biraz rahatsızdır. Rahatsız mı? Ha. Geçmiş olsun. Geçmiş yani. olsun Orhan amca. Peki Orhan amca hemen alalım yaşınızı. Seksen. 80, 80 mi? mi? Orhan amca yavrum doğru söyle. Mu? Hay maşallah diyeceğim. Hakikaten e, e. kaç doğumlusunuz tam? E? Kaç doğumlusunuz? E, bin, e, 1934. 1934. Aha. 1934 şöyle benim kaba bir hesabıma göre 78 e, 79. 78 işte 80'e yakıyoruz <gülüyor> yani. <gülüyor> Senin kaba hesabın da matematikten ne 9 yılda mezun olduğunu <gülüyor> göstermiyor. mezun. Ama hay estağfurullah siz e, 34'ün hangi ayında doğdunuz Orhan amca? söyle canım. Hangi ayda doğdunuz? 11 Nisan 1936 esas. 11 Nisan 1936 evet. dürüstlük kazandı yine. Peki çok teşekkür ediyoruz Hadi efendim. Güle güle, güle. 73 yaşta vurdu. Evet. 77. 36 deyince Ege'cim. 83. Faahir tamam tamam. Hakikaten tamam. diploma elinden alacaklar Daha ya. Bir anda bir rakamlar. De, dokuz nedir? yılda mezun ettiğimiz <gülüyor> faahir oyuncun bir diplom. <gülüyor> çıkarma hesabını yapmaması ya nedeniyle. O topoloji anda, falan beni kafam bulandı bir anda yani o falan. Topoloji falan demeye <gülüyor> gerek yok bu alt alta koyuyorsun büyükten çıkarıyorsun doğru. Yoksa söyleriz. komşudan alıyorsun budur. Günaydın efendim. Günaydın. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani Merhaba. 73 çıkmazsa yaşınız ha. sizi bir genç kız olarak uğurlayacağız. <gülüyor> Kimle görüşüyoruz? E, Fatma Karagül. Fatma Hanım. Kaç yaşındasınız Fatma Hanım? 56 yaşındayım ne yazık ki. E, genç kızsınız daha hayatınızın <gülüyor> bağrında. Evet, evet. Ne yapıyorsunuz? Annenizden gizli radyo mu dinliyorsunuz evden? Hayır. E, kızım Uttü mezunu. Onun için hep Uttü radyoyu dinliyorum. Aman ne kadar güzel. <gülüyor> Tebrik ediyoruz sizi Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. ...bir gençlik soluğu oldu. Evet, vallahi 73'ten sonra 73 yok mu arttıran? 73 vuruldu sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30 Modern Sabahları... ...bu sabah en yaşlı dinleyicisinde araştırıyoruz. Orta Üniversitesi ve Radyo Otcu sunar. Müziğin sırrı anlatımlı konserleri devam ediyor. Aynı sahnede iki piyano, Aheng'in güzelliği. İki piyanist Sibel Sarıcan ve Rauf Paşaoğlu'nun yorumları... ...ve Lütfi Erol'un anlatımıyla... 4 Ocak Çarşamba saat 20'de OTTÜ Kültür ve Kongre merkezinde. Biletler Biletix'te. Ayrıntılı bilgi için 210.30.30 Radio OTTÜ.com TV Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. En yaşlı dinleyicimizi bulmaya çalışıyoruz. Şu anda en yaşlı dinleyicimiz Orhan Bey 73 yaşında olduğunu görüyoruz. Ee, açık açık 11 açık Nisan açık. 1936 ben de tam tarihi veriyorum. Bir taraftan da buradan ben Çin Burcu'nu bulayım dinleyicilerimizin ne dersin? Evet ya 11 Nisan 1936'ya bak Orhan amca ne Burcu. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Özge. Özge Hanım reşitseniz konuşalım. <gülüyor> Şimdi ben 30 yaşındayım. İşin i̇şte 29'uma varsım. Kendimi 37 alıştırıyorum. Şimdi yarışmayı kazanmak gibi bildiğim yok ama uzun yıllardır radyo oturu dinliyorum. Hı hı. Onları da eklediğimiz zaman radyosunun yaşında 16, 30 desek 46. Bayağı var. Ben sonradan yetiştim. Peki evli misiniz, nişanlı mısınız? Valla yeni evlendim. Ee, kaç evlendim. yıllık bir ilişkiydi? 2 yıllık bir ilişkiydi, 6 aylık da evliyim. 2,5 e, yılda oradan ekliyorum. 48,5 hala bir yere ulaşamam. 2 yıllık ilişki, bir de onun yıpranması ne zaman Yıpranma evlendiriz? Yıpranma payıda bir 5 yılda var. 5 yılda desen. Kaç etti? 50'yi yani. yani. Ama şimdi biz siz evi hep arka tarafta kalıyoruz. Seslerinizle hep hayat bulduk işin açıkçası. Bütün stresimizi, üzüntümüzü, mutluluğumuzu falan hep paylaştık. Özge Hanım ağlatacaksınız biz yapmayın. <gülüyor> sabah sabah <gülüyor> bu kadar <gülüyor> duysa. Ne kadar güzel. <gülüyor> Sağ olun Özge Hanım. Mutluluklar dileriz size. teşekkür ederiz size. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. O bizim e, teşekkürümüz olsun. Evet. Özge Hanım'ın da duygulu sesiyle. Duygulu sesi. ben Benim valla boğazıma şeyler e, tükandı. Bence Özge Hanım aslında yaşlı da böyle duygusal, böyle mutlu baktığı için hayata gençleşiyor, 30 yaşında görünüyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İsmim Çilek'ten. Çilek Hanım. Efendim? Ne, ne kadar, kadar güzel, güzel isminiz, isminiz var. Efendim? Çok ne... güzel bir isminiz var. Teşekkür ederim. Çilek Hanım kaç 1940'lıyım. 1940. 1940. Çin evet. Burcu'nuzu biliyor musunuz? Tabii yengeç. Çin Burcu'nuz, ha, Çin Burcu'nuz. Biliyorum tabii, Ejderha. Ejderha. Bakayım evet. ben şuradan. Hakikaten metal ejderha çıktınız. Tebrik ediyoruz sizi. <gülüyor> Hakimmişsiniz Burcu'nuza. 1940 demek kaba bir hesaplar. Evet, Haziran'da 69 evet. O zaman kadınlar dalında evet bunu öyle iki kategoriye kategori zaten tek erkek yarışmacımız vardı. Orhan Bey aldı başını yürüdü. Evet, kadınlar... Çilek Hanım, şu anda kadınlarda en yaşlısınız. Arayış nedenimin bir de şunları söyleyebilir miyim? Evet. Ben her sabah dinliyorum hemen hemen. Bir de ekseriyette trafikte dinliyorum. Ambulans Nasıl ambulansa nasıl yol verilir hiç kimse bilmiyor. Ambulans giderken sağ geçilir durulur. Ki boş şerit olursun insanlar yedelim, ambulansın önden çekesinler. Uzun uzun anlatacak kadar trafikte bilinmeyen bilinmesi gereken şeyleri evet, uzun uzun konuşuyoruz. Bunun gibi kim bilir neler vardır Daha daha daha aradım fakat size düşüremedim bu konuda geçen yıllarda. Ee, sizden bunu rica ediyorum. Peki, sağ <gülüyor> Çilek Hanım görüşmek Olsun. üzere. İyi günler. Hoşçakalın. gerçi Gerçek evet. Hanım kendisi de bahsederek bu konuyu bir şekilde dile getirmiş oldu. Ama özel hususi bir program tabii ki yapacağız. Çilek ne güzel isimler koyuyorlarmış ya çilek mi Bugün hiç o yok ortada çilek. Vallahi. Nerede? Bir... Alena var, Alin, Meldir, Meldir. <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel çilek. Ağzını çeyim çürttü. Bey, hayırdır? Radyoda dinleyip programa katılmak <gülüyor> mı istediniz? Ee, bilmiyorum. Bir yarışma yapıyorsunuz en yaşlı diye. Ben de acaba diyorum. Sesle katılabilir miyim? Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Benim isim Cenk. Cenk Bey genç geliyor sesleniz. Ben Fahir abiyle görüşeceğim. Fahir abiyle. Buyurun ben bağlayayım. Buyurun benim. Kim, Kim diyeyim Fahir abi, Cenk? Fahir Cenk ben Cenk. Ha Cenk. Evet Cenkçim nasılsın? Abi, günaydın. Günaydın Cenk. Abi annem olacak böyle iyi. 38 doğumlu. 38 doğumlu? Yanımda şu anda. E tamam. Dinliyor mu bizi? Dinliyor şu anda evet yanımda. İyi e, tamam ben. Veriyorum bir dakika. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Münevver İnsan canım. Münevver Tezicim, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ee, kaç doğumlusunuz? 1938. Ee, 1938. Ee, yani Şubat'ın 8'inde de yaş günüm. Ona göre büyük bir gönder. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Şubat'ın 8'i. Biz ikimiz de kova bulacağız. Hanımefendi <gülüyor> ben sizin... Hemen Çin burcunuzu da söyleyeyim. Hediyemiz de bu olacak Burcun Kova canım. Burcunuz Kova ama Çin takvimine göre biraz daha farklı burçlar oluyor ya Minever teyze. He canım. Bizim hediyemiz hemen de onu bu onu da olsun. söyleyelim. Hangi burcu olduğunuz 1938'e göre. Hı. Toprak Münever. Kaplan çıktınız Minever Hanım. Tebrik ediyorum. Kaplan burcu. Hareetli, dinamik, huzursuz, cesur çıktınız. Tebrik ediyoruz sizi. Ben cesurum anan ben. <gülüyor> ne kadar güzel. Ben gönlüm yaşım 70 ama İş Benim bitmemiş. 7 değil ben. mi? Tebrik <gülüyor> çok ediyoruz Çok teşekkür ediyoruz Münevver teyzeciğim. Hoşça kalın. Cenk'in annesi de uğurladık ve kadınlarda öne geçti. Evet, Münevver şu anda 70'te Münevver teyze bir adım daha öne geçti. Erkeklerde zorluyor neredeyse 73, değil mi erkeklerde? Erkeklerde tabii Orhan abi şey yapıyor, zorluyor. 73, 70 çok iyi gidiyoruz. Oktay çok iyi. Orhan abi or ya. Bir <gülüyor> şey soracağım. Orhan abi şey mi şu ilk başta 80'den sonra 36 sonra da 34 <gülüyor> çıkam. Evet, evet maalesef yani maalesef değil ama dürüstlük kazandı. Onlar o amca dürüstlük kazandı hakikaten. Herhalde sınırlara yok herhalde dayandık. Sınırlara dayan çünkü sınırlar. Yani matematikte de limit diye bir kavram vardı. Hayır, hiç matematikten bahsetme. Ya 2.8'den 70'e ben orada çünkü hep gidişatta bir sürü şey yapıyorum. Mesela ben teori teoremler falan çok iyi bilirim. Ama bir ufak hata. Bir ufak hata bütün soruyu götürüyor ya. Ben 9 yıl ondan yani yoksa Aslan gibi tam şey parçası derlerdi bana. Cevher, cevher derlerdi. Cevher. Cevher. Mücevher. Tebrik ediyoruz tüm dinleyicilerimizi. Uzun ömürler diliyoruz hepsine. Hepsine. Ve diliyoruz. bize idare de bir şey yapsa biz de keşke burada 70 yaşında biz de program yapıyor olsak. Düşünsene ne kadar hoş. Ne, ne kadar hoş güzel. bakayım. Kahvaltıda ne yiyeceklerimizi <gülüyor> de <da> olmaz. Kim <gülüyor> yapacak şimdi? Konuşur, rahat rahat yiyeceğimizi yeriz. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Hem televizyon ekonomisine bir katkıda <gülüyor> bulunmuş oluruz. <gülüyor> O zaman ilk önce Münevver teyze veriyoruz. Münevver Hanım'a veriyoruz davetiyemizi. Bizim evet. sırrı konserinin bu geceki davetlilerinden ilk o. Kadınlar Dalı'nda 70 yaşıyla hepimizi etkiledi. Ve Orhan Bey. Orhan Bey. Dalında Panora'dan da güzel hediyeler verelim ya. Panora'dan Loco Poco. <gülüyor> Loco <Poco'dan gülüyor> hediye verelim. Zıkkımdan Waffle'lar verelim. Aman De, ne Oktaycığım, güzel. Ohtay'cım zıkkım bakım dersin valla şey yaparlar. Sinirleniler <gülüyor> Kumpir evinden kumpir verelim, tamam. kumpir verelim. Hepsine verelim. Tamam. Hep, yani hepsine verelim dediğim kazananlara verelim. Kaç açına gitmesinler konsere? açına gitmesinler? Orhan Bey'in ama kızı hastaydı, hasta kızıyla O gidemeyecek galiba. Ben o kızım hastayken gezip eğlenemem diye ama belki de işte bu yaşta hep genç kalmanın yolu bu. Kız biraz idare et, ben geziyorum, eğleniyorum falan diyerek bu geceki konsere gidebilir. Oktay Bey, bu geceki konser saat kaçta başlıyor? Davetiye alma şansı var mı dinleyicilerimizin hala? Bu tip şeylerden bahsediyimizi. Saat 20'de başlıyor. Hala bak bu King arkaya. büyük ihtimalle gün içinde de davetiye kazanma şansı var. <gülüyor> Günaydın. Günay ay ay -dın dın dın dın. Günay ay ay, -ay